55. İkinci cilt 38. Mektup. Bu mektup Hacı Muhammed Yusuf Keşmiri için yazılmıştır. Allah adamlarının gönlünde zerre kadar dünya düşüncesi olmadığı bildirilmektedir. Allahü Teala ya hamdolsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Kalbinde zerre kadar dünya sevgisi olan veya kalbinde dünya ile zerre kadar ilgisi bulunan yahut kalbine zerre kadar dünya düşüncesi gelen kimseye Allahü Teala'yı tanımak nasip olmaz. Böyle seçilmiş bir kimsenin zahiri yani duygu organları ve düşünceleri batnından yani kalbinden ve ruhundan çok uzak ve ayrıdır ahiretten dünyaya gelmiş, başkalarına faydeli olmak için, insanlar arasına karışmıştır. Bunun, dünya işlerinden konuşması ve dünya işlerinin sebeplerine yapışması kötü değildir. Hatta, çok iyidir. Böylece, kul haklarını yerine getirmekte ve insanlara faydeli olmakta ve onlardan faydelenmektedir. Böyle kimsenin, Bâtını zahirinden daha iyidir. Arpa satanlar pazarında buğday satan kimse gibidir. Herkes onu kendileri gibi buğday pazarında arpa satıcısı gibi sanırlar. Onun zahirini de bâtınından daha iyi bilirler. Zahirde Allah adamı görünüyor, gönlü dünya iledir derler. A'raf suresinin 89. ayetinde mealen, Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında sen hak olanı hükmet, sen hükmedenlerin hayırlısısın buyuruldu. Doğru yolda bulunanlara ve Muhammed Mustafa'nın aleyhi ve alâ âlihisselavatü ve teslimat, izinde olanlara selam ederim.